Gerçek bilim bu mu? Bugün hiç düşünüyor muyuz? Bilim adına harcanan bunca paralar, emekler, acaba gerçek anlamda bir bilim ve acaba gerçek anlamda insanlığa yararlı bir teknoloji mi üretiyor? Acaba bugün bilim ne derece evrenin ve insanın hakikatlerini araştırıyor ve insanlığa yararlı projeler üretiyor? Yoksa belli para babalarının hırslarını, egolarını ve hayallerini inşa etmeye mi çalışıyor? Bütün bunları sorgulamak gerekmez mi? Bütün bunları sorgulamak elbette namuslu olmayı, hakka ve gerçeğe bağlı olmayı gerektirir. Çağımızda evet bilim ve teknoloji hızla ilerliyor. Ancak nereye ilerliyor? İnsanlığın hayrına mı? İnsanlığı kendi hayali dünyalarına ve düzenlerine götürmek isteyen güçlerin amaçlarına mı ilerliyor? Bütün bilim dallarını bir göz önüne getirelim. Özellikle insanlığın sağlığını, mutluluğunu ve geleceğini koruması gereken bilim dallarına bakalım. Bu dallarda en hakim parametre para değil midir? Bir taraftan insanlar sağlık adına sömürülürken, diğer taraftan dünyanın efendileri ceplerini dolduruyor. Yetmiyor, daha çok kazanmak için hayali hastalıklar uyduruluyor. Bugün insanların cebinden para çeken sağlıkla ilgili bir sürü tez, görüş, teori bir süre sonra yerini başka görüşlere terk ediyor. Bugün çok önemlidir, hayatidir denen birçok sağlık reçeteleri, bir süre sonra yerini yenilerine terk ederek çöpe atılıyor. Tüm değişmez diye ortaya konan kaideler, insan fıtratı duvarına çarparak toz duman oluyor. İnsanın sonsuz yüce Rabbimiz tarafından planlandığını ve yaratıldığını kabul etmeyen bir tıp, insanı bütünüyle kavrayarak sağlık mekanizmalarının nasıl işlediğini bilmeyi en temel görüş haline getiremeyen bir tıp, insanlığa ne verebilir? İşte bugün verebildiği, tüm acı sonuçlarıyla ortada. Tıbbın bir numaralı amacı, insanı inşa eden Yüce Rabbimizin neyi, nasıl inşa ettiği, ne gibi savunma mekanizmaları yarattığı gerçeğini araştırmak olmalıydı. Netice itibariyle, bugün tıp bilimi maalesef iki ağızlı bir kılıç gibi işlemektedir. Birincisi, hastalık üretmek, hasta sayısını arttırmak ve bu hastalıklar yoluyla insanları iliklerine kadar sömürmek. İkincisi, Ortodoks tıbbı inşa eden ve onun prensiplerini vaz eden, dünyacı, paracı, sömürücü felsefenin arkasında duran hegemonların ceplerini doldurmak, hayallerini beslemek ve sonuç olarak insanlığı felakete doğru sürüklemek. Evet, meseleyi anlaşılır ve yalın bir boyuta indirgediğimizde görünen bu iki yıkıcı boyuttur. Hastalık üreten yaşamı ve çevreyi pompalamak yetmiyormuş gibi hastalık ve hasta üretmek değil midir bugünün gerçeği? Hastalıklardan korunmak için peygamberi ilkeler nerede? İnsan fizyolojisini, biyolojisini, kimyasını ve doğal savunma mekanizmalarını gerçek anlamda araştıran tıp, yani Rabbini ve eserlerini anlamak isteyen peygamberi tıp nerede? Sadece sağlıkla ilgili bilim dalları değil, tüm alanlarda canlıları, insanları, maddeyi ve evreni inşa edip yönetenin yüce aklı, planı ve amacı nedir? Bunu dert etmeyen, Hatta buna savaş açan bir zihniyetten ne beklenir? Elbette ruh ve akıl sağlığı bozuklukları, çöküntü, kaos, acı, ıstırap, hastalık, mutsuzluk ve çaresizlik. Maddeci, evrimci, darvinci, sonsuz yücenin vahyinden yani aklından mahrum insan felsefesi tüm bilimleri kuşatmış ve kısırlaştırmıştır. Rabbini tanımayan kendisini de tanıyamaz ve gerçeği de layık ve anlayamaz. Koskoca sözde fizikçiler, astrofizikçiler, kuantum fizikçileri, evrenlerin Rabbini tanımayı bırakalım, zanni ilimleriyle ona savaş açıyorlar. Onun ismine ve vahine savaş açıyorlar. Onun sonsuz yüce varlığının zikrini duyunca şaşkına dönüyorlar. Mesela büyük patlamayla başlayan yaratma, bilimci, ateist efendileri oldukça rahatsız ediyor. Adeta yüce Rabbimizin varlığını hissedince ya oradan kaçıyorlar... Ya da görmemezlikten geliyorlar. Sözde bilimsel tevillerle adeta kirlenmiş ruhlarını rahatlatıyorlar. Böyle olan küresel bilimcilere örnek mi istiyorsunuz? Zibil gibi. En son Türkiye'ye gelen ve bir sön bilimcisi olan meşhur bilim insanı bu konuda ibret verici bir örnek. Bakın bir sohbetinde ne diyor? Efendim Tanrı parçacığından söz edilmesi kendisi gibi fizikçileri utandırıyormuş. Bu ismi Zinhar kendileri değil kitap endüstrisi vermişmiş. İşte size Tanrı'nın isminden ve onun ismiyle anılan parçacıktan söz etmeyi utanç sayan bir bilim adamı. İşte Tanrı'nın ismini bile ağzına almaktan rahatsız olan bilim insanları. Hem de fizikçi, pozitif bilimciler. Doğrusu biz de bilimi bu derece sonsuz yüce yaratıcısından koparan ve onun zikrinden utanan bilimci evrimcilerden utanıyoruz. Tanrı parçacığı deyimini kitabına isim olarak verip ilk kullanan meşhur ABD'li fizikçi Leon Lederman'dır. Atom altı parçacıklara vücut veren ve aranan bu en temel parçacığı ele geçirememe kızgınlığıyla Liedermann Efendi kahrolası parçacık diyor. Ancak yayıncısı tanrı parçacığı diye değiştirmeyi teklif ediyor. İşin sonunda para kazanmak olunca pozitif bilimcimiz de bunu kabul ediyor. Yoksa haşa Liedermann tanrıyı hiç ağzına alır mı? Yakışır mı bir fizikçiye Tanrı'ya inanmak ve Tanrı'dan söz etmek, hele kitabına bu ismi vermek olacak şey mi? İşte yukarıda sözünü ettiğimiz Sörn uzmanı Sayın Fizikçinin bahsettiği Tanrı parçacının basına ve kamuoyuna mal olmasının hikayesi böyle başlamıştır. Evet, bilim insanlarının, alemlerin, evrenlerin, yaratılmış her şeyin, fizikçiler, bilimciler dahil, Rabbi olan sonsuz yüce Allah'a değil iman etmesi, varlığından ve isminden söz etmesi dahi asla olamaz. O zaman bilim, bilim olmaktan çıkar, insanlar ve özellikle bazı bilim insanları yaratılmış olur ki, bu oldukça da ilim dışı bir şey olur. Peki adama sormazlar mı? Sonsuz yüce tanrıya, onun yarattığı ilmi kullanarak düşman olanlar, neden şeytani kabala felsefesini yalarlar? Neden tüm Roma, eski Yunan, Hint, Sümer, Mısır, ...ve Mu Atlantis şeytani felsefesini ve tanrılarını takdis edip baş tacı ederler? Neden modern bilimlerini ve kitaplarını eski Yunan tanrılarının altın sözleriyle başlatırlar? Neden her keşfettikleri şeye Yunan tanrılarının isimlerini vermekten usanmazlar? Neden Jüpiter, Mars, Venüs, Merkür, Uranüs, Uranyum, Herkül, Draco, Serpens, Ofikus, Scorpius, Orion vesaire saymakla bitmez yerde ve gökte keşfedilen en küçük şeylere durmadan çok tanrıcı eski toplumların dince kutsal saydıkları isimleri vererek yaşatırlar, diğer taraftan ağzından Allah kelimesi çıkan bilim insanları üzerinde engizisyon baskıları işletirler. Neden yer ve gök bu Lucifer iblis kökenli tanrılarla utanmadan doldurulur? Neden bu çağa kadar taşınmış, çağ dışı, akıl dışı ve akla ziyan Hint tanrılarını takdis etmekten utanmazlar. Neden nükleer araştırma merkezinde Sörn'de bir Hindu tanrısı Şiva'nın heykeli var? Şiva, Hinduizmin tanrılar yaraşisinde en büyük tanrılarından biri diye mi? Bir bilim deney merkezinde Güneş listi Hint Şiva tanrısının ne işi var? Bilim çağının bilimcileri neden eski çağların uyduruk, şeytani ve akıl dışı inanışlarını kutsuyor ve baş ediyorlar? Bu ne ilkelliktir? Çağ dışılıktır. Bu ne menem gerici felsefedir. Modern bilim bizi, ilkel, şeytani, çok tanrıcılık akılsızlığından, karanlık çağ ve düşüncelerinden aydınlığa, aydınlanmaya götürmeli değil miydi? Uzun sözün kısası ve bu meselenin özü şudur. Küresel sermaye, paganist, kabalist, niveç havuzunu, şeytani tanrıları kutsayan eski milletlerin kirli sularıyla dolduruyor ve lüsiferyen felsefelerin yeşermesi için Zıt kutuplu dualiteyi uyguluyor. Allah'a ve onun hak gerçek dinine kapalı, Lucifer'e, İblis'e ve onun çağ dışı, akıl dışı dinlerine açık bir ikili sistem. Biri içeri, diğeri dışarı. Çünkü bugünkü bilimciliğin efendileri böyle istiyor.